Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta konumuz... Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İstanbul. Konuğumuz ise Evliya Çelebi seyahatnamesini günümüz Türkçesiyle yayını hazırlayan ve Türkiye'nin en yetkin Evliya Çelebi uzmanlarından biri olan Seyit Ali Kahraman. Seyit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, her hafta olduğu gibi biz kansile kısa bir giriş yapmaya çalışacağız. Tabii Evliya Çelebi'nin İstanbul'u çok büyük bir konu ee, ve bu 16, 17. yüzyıl seyyahı aslında e, Türkiye'de tarihle, seyahatle ilgili olan herkesin çok iyi tanıdığı, bildiği biri. Benim e, oturduğum bölgeye yakın Eminönü'nde Zindan Han'ın e, önünden ne zaman geçsem otobüste yürüyerek vesaire. Orada e, hemen Ahi Çelebi Camii'ni görürüm ve hep her defasında aklıma e, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin daha ilk sayfasında anlattığı o ünlü Sefaat Ya Resulullah yerine Seyahat Ya Resulullah. Dediği rüyası gelir. Bizim yani o dönemin 17. yüzyılın İstanbul'uyla bugün arasında da müthiş bir köprü kurar Evliya Çelebi. Reşat Ekrem Koçu da programımızın isim babası. Reşat Ekrem Koçu da belirtir ki Evliya Çelebi çok geniş bir co coğrafyayı anlatır seyahatnamesinde. Ama kendi şehri İstanbul'a ayrı bir önem vermiştir. Seyahatname'nin en hacimli kısmı olan birinci cildin tamamı İstanbul'a ayrılmış. Eserin bu ilk cildini tamamlamak Evliya Çelebi'nin neredeyse 10 yılını almış. Hatta şunu söylemek lazım ki İstanbul'u bu 10 yıl boyunca köşe bucak demeden dolaşıp araştırdıktan sonra 1640 yılında İstanbul dışına çıkmış. Bursa, İzmir, Trabzon ve Kırım'a yaptığı gezilerine başlamış. 16. yüzyıl İstanbul'un hem mimari hem sosyal yaşamını aktarıyor eserinde Evliya Çelebi. Ayrıca siyasi, iktisadi, kültürel gelişmelere de sık sık yer veriyor. Peki İstanbul onun için neden bu kadar önemli olmuş? Sen ne diyorsun bu konuda Kansu? Ne dersin? Şimdi tabii bu sorunun detaylı yanıtını birazdan Seyit Ali Kahraman'dan alacağız. Ama ben özet ayetinde şunları paylaşmak isterim. Öncelikle İstanbul hem payitaht yani imparatorluk başkenti hem de Çelebi'nin doğduğu şehir. Ayrıca kendisi de enderumlu yani sarayda eğitim görmüş bir kişi. Hatta tarihçi Halil İnalcık 2008'de Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çağının sıra dışı yazarı Evliya Çelebi isimli sempozyumda Evliya Çelebi'yi padişahın seyyah bir nedimi ve gezgin bir musahibi olarak adlandırıyor. Tabii İstanbul'un Evliya Çelebi için bu kadar önemli oluşunun tek nedeni Sadece devletin merkezi olması değil, İstanbul yaşamının ilk 30 yılını geçirdiği, seyahatlerin nedeniyle aralıklı da olsa hayatını geçirdiği ve ilişkisini hiçbir zaman koparmadığı evi diyebiliriz Evliya Çelebi'nin. E, şunu da unutmamak lazım, e, 1600'lü yılların ilk yarısında İstanbul e, halen Osmanlı'nın bir Avrupa devi imparatorluk olarak e, kendisini e, çok büyük bir kuvvette hissettirdiği bir dönemin e, başkenti. Şimdi ben burada daha fazla sözü uzatmayayım ve e, sözü konuğumuz Seyit Ali Kahraman'a e, bırakmak istiyorum. E, Seyit Ali Bey şöyle başlayalım isterseniz. Evliya Çelebi hakkında önemli çalışmaları olan Profesör Robert Dankoff diyor ki e, Evliya Çelebi, sultanın önünde geçit töreni yapan İstanbullu zanaatkarlar, sanatçılar ve esnaftan oluşan ustaların, e, ustaların kapsamlı bir e, panoramasını anlattığı birinci kitabın 270. bölümü dışında e, 270. bölümü dışında hiçbir şey bırakmamış dahi olsaydı yine de en büyük Osmanlı yazarlarından biri olarak tanınmaya devam edecekti. Öncelikle Evliya Çelebi'nin yaşadığı İstanbul'u size sormak istiyoruz. İstanbul o dönem nasıl bir şehir? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İstanbul bir defa sizin de söylediğiniz gibi devasa bir başı tahtı. Ve bir takım gerilemeler, zayıflamalar olmasına rağmen bütün devletler nazarında yenilmez bir armada, çok büyük bir devlet. Ve kültür bakımından da, medeniyet bakımından da o döneme göre çok ileri bir şehir. Yani İstanbul'u, Evliya Çelebi'nin kendi memleketi, daha doğrusu doğum yeri ve yetiştiği yer olması dolayısıyla ve işte o, Cem Bey'in işaret ettiği gibi, bu rüya ile başlayan macerayla ve tavsiyelerle babasının tavsiyesiyle vesaire İstanbul'u yazmaya başlıyor. İlk ee, ilk seyahati çıkıncaya kadar devam ediyor 10 yıl kadar ama şunu da unutmamak gerekir. Sultan İbrahim dönemini ve Sultan Mehmet dönemini de ilave ediyor. Bu daha sonra da devam ediyor. Yani ömrünün sonuna kadar İstanbul'la ilgili bilgileri vermeye başlıyor, çalışıyor. Ve zaten yetişen, yetiştirilen insanlar uygun için hani, e, gerek sanatkar, gerek şair, gerek devlet adamı Bunlardan da kend, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra yetişenleri de kendi dönemine ilave ediyor. İstanbul... Buyurun. Evet. E, peki Evliya Çelebi tam da sizin bıraktığınız yerden, daha doğrusu benim kesmek zorunda kaldığım e, yerden devam edeyim. E, Evliya Çelebi İstanbul bahsinde başkent hakkında e, nelere öne çıkarıyor? Nasıl bir metot izliyor? Şehrin hangi kısımlarını ve özelliklerini Aktarıyor. İstanbul'dan nasıl bahsediyor? Başlıklar halinde neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Aliş Çelebi seyahate çıkmadan önce kendisine bir güzel bir şablon, metot tespit etmiş ve genelde bütün şehirlerde de büyük küçük bütün şehirlerde de bu ne şey şablona göre soruların karşılığını bulmaya çalışıyor. İstanbul için de bunun devasa bir boyutunu düşünün. Öncelikle İstanbul'un kurucularından başlıyor işte Hazreti Süleyman'la başlayıp oğlu Racim'le beraber devam eden. Daha sonra Yanko bin Madian. ve devam eden 9-10 kurucuyu sayıyor. Daha sonra İstanbul'un e, tarihine geçiyor. Ondan sonra da İstanbul'un İslamlar tarafından fethedilmeye çalıştığı dönemleri tek tek irdeleyip yazıyor. Ve esas e, gününün şehrine geldiğinde İstanbul'un kalesini anlatıyor. Bütün burçlarıyla, işte kapılarıyla vesaire. Ve İstanbul'da ne kadar maden var, maden ocaklarını anlatıyor. Ayrıca çok önemli İstanbul'daki tılsımları anlatıyor. Yani normalde baktığınızda e, tılsıma inanmaz gibi ama ben e, şu kanatı geldim, getir, kanaatim oldu. Kesinlikle Evliya Çelebi tılsımlarına inanıyor. Ve çünkü tılsımlar kaybolduğunda bazı şeylerin Felaketlerin, o tılsımların engellediği felaketlerin İstanbul'un başına geldiğini zikreder. Bunun için de 360 kara tılsımı, 360 da deniz tılsımı olduğunu söyler. Ve bunların çoğunun ve belirginlerin daha doğrusu kimler tarafından yapıldığını anlatır. Daha sonra İstanbul'un semtlerine geçer. Bütün ilçelerinin tarihi yapıları, camileri, kiliseleri, işte çeşmeleri, hanları, hamamları her ne varsa bütün İstanbul'un anlattıktan sonra şeyi, Sur dışını Sur dışındaki bütün ilçeleri tek tek anlatır. Sonra mesirelerini anlatır. Gezinti yerlerini anlatır. Yani e, sonra padişahlar dönemine geçip Fatih'le başlayıp 4. Mehmet'e kadar getirdiği 4. Mehmet'e dahil padişahların seferlerini anlatır. Onların sadrazamlarını, çevrilirsemlerin döneminde yaşayan bilginleri, e, sanatkarlarını, şairlerini, ediplerini aklınıza ne geliyorsa. Evet. İstanbul'un yiyecek çiçeklerini anı, yani biz, e, bir şehir hayatıyla veya insan hayatıyla ilgili ne varsa hepsini tek tek İstanbul'da bu kitapta bulabilirsiniz. Muazzam tabii bir kapsama, e, kapsamı var. Ama bütün demin saydıklarınız arasında e, tılsımlar. Konusunu özellikle altını çizeceğim çok ilgimi çekti. 360 e, deniz, 360 kara tılsımı dediniz. 720 Hı. tılsın. Bu bu tılsımları hatta kendisi de bence inanıyor dediniz. Bu tılsımlar nedir? Bunlardan biraz örnekler verir misiniz? Bir de Evliya Çelebi bu bilgileri nereden ediniyor o zaman? Yani e, bu, özellikle tılsımlar hakkındakiyim soruyorum çünkü e, bunlar hani gözle görülecek şey değil, bir, bir, bir kaynaktan bir yerden de derliyor olması gerekir. Ya mutlaka şimdi diğer yerlerde verdiği kitap örnekleri var ama İstanbul'la ilgili özellikle Yanvan tarihini kullanıyor. Muhammed bin İshak tarihini kullanıyor. Hı hı. E, tarihi Hıtat-ı e, Makrisi diyoruz da tarih Makrisi tarihi var. Bir de kendisinin yine birinci bahsettiği bir e, komşusu var. Rum komşusu Simyon. Hı hı. Ona Arapça, Parça öğretip ondan da Yunanca, Rumca öğrendiğini beyan etti. Sinyon, de bir İskender tarihini okuyor. Buradan da istifade ediyor. Yani çok değişik kaynaklardan kanalları var ama şeyle ilgili yani herhalde bunlardan çıkarmıştır. Hı hı. Çıkımlarla hı hı. ilgili bilgi nereden aldığını kesin bilmiyorum. Ama diyor ki işte şu sivrisinek gelmemesi, akrebin basmaması, su basmaması vesaireyle ilgili her türlü Hayatta ilgili her türlü şeyler ilgili. Yankobin, bin tutun. Diğer İstanbul'a hakim olan krallara kadar hepsinin isimlerini zikrediyor. Yani edebildiği kadarıyla. Yani tılsım, tılsım tılsımlardan kastettiğini, onun saydığı tılsımlardan örnekler vermek mümkün mü? Mesela sinek basması, sivrisinek basması. Bir örnek. Evet. Akrep basması, düşmanın gelmemesi vesaire. Gibi. Bunların örnekleri daha çok şimdi gözümüzde görebileceğimiz birkaç örnek kalmış. Çoğu yıkılmış zaten. Ama ben en güzel hoşuma giden de Fatih'teki kız taşı. Kız taşı da bir tılsımdır tılsım. tabii. Çemberli taşla tırsım. At meydanındaki o büyük şeylerde abidelerde tılsım. Ve göremediğimiz şu anda çoğu, pek çoğu yıkılmış, kaybolmuş tılsımlar var. Yani. Evet. Peki bir de İstanbul'un hani kuruluşundan da bahsediyor dediniz ya, kitap öyle başlıyor Seyahatname. Şehrin kuruluşu hakkında ne tür detaylar veriyor? Şehrin kuruluşunu nasıl anlatıyor çok özetleyecek olursak? Şöyle işte birincisi Hazreti Süleyman'ın kurduğunu, Hazreti Süleyman'ın e, Sabah el kız güzel Hı -hı. bir yer aradığını, işte cinleri diğer e, yaratıklarını göndererek güzel bir yeri aradığını İstanbul'u çok saray Sarayburnu'nda bir kasır yaptırdığını ve bu şekilde İstanbul'un kuruluşu. Daha sonra oğlu Yunan e, bölgesine hakim olduktan sonra bir kral olarak onun da yeni bir şeyler yaptırdığı Yanko bin Madya'nın onun kardeşinin vesaire bunların hepsini tekrar işte İstanbul'u imar ettiklerini yani bunlar evet. özet olarak bunlar yapıldı söyleyebilirim. Peki şöyle devam edebilir miyiz? Evliya Çelebi'nin İstanbul'u anlattığı bölümde şehrin Osmanlı hakimiyetine geçişi konusunda da uzun uzun malumat var. Buradan dinleyicilerimizle paylaşmak için nasıl anlatıyor İstanbul'un fethini? Sonrasında yapılan çalışmalarla Evliya Çelebi'nin anlatımı arasında fetih konusundaki bilgiler açısından bir farklılık ya da bir benzerlik Neler görüyoruz? Yani en genelde benzerlik görüyoruz. Mesela İstanbul'un Fethi ile ilgili görevlendirdiği komutanlardan bahseder. Hangi kalem nerelerden hangi burçlardan saldırdıklarını ama en önemli konulardan birisi de bence gemide, karanın gemiden, gemilerin karadan yürütülmesi hikayesi var. Bunlar nerede inşa edilip nereden kaydırıldığını daha sonra bunların kalıntılarını gördüklerini filan söyler. Bir de İstanbul fethedildikten fethedildiği günle ilgili bir şey var. 29 Haziranı gösteriyor şey, Evliya Çelebi verdiği tarih bu. Hatta Mustafa Nuri Paşa'nın o da 7 Temmuz'u gösteriyor. Mesela şimdiki 29 Mayıs'ın nereden çıktığını ben açıkçası bilmiyorum ama bu fark var. Bir de çok önemli konu İstanbul'un Türkleşmesi ve İslamlaşması için imparatorluğun bütün yerlerinden nüfus getirip, yani o zamanki coğrafyada olan bütün yerlerinden, hatta bu gayrimüslimler de var, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler vesaire, Çingeniler bile semtlere yerleştirildiğini ve bugünkü semtlerin bir kısmının onlardan mesela örnek Aksaray. Aksaray'dan getirilen Türklerin yerleştirdiği bir semt olarak ve ne kadar iman faaliyetlerinde bulunduğunu falan tek tek, tek anlatır. E, tabii e, Seyahatname'nin en çarpıcı bölümleri e, İstanbul esnafından oluşuyor. E, şerbetçiler, karcılar, buzcular, demirciler, kayıkçılar. E, o dönemin e, çok e, zengin e, hayatları olan gösterişli esnaf bilgileri. E, ne görüyoruz Evliya Çelebi'nin bu konudaki e, notlarında? E, tabii kendisi e aynı zamanda İstanbul esnafı için en önemli kaynaklarından kaynaklardan da biri değil mi? Evet. Şimdi aslında bazıları e, Evliya Çelebi'nin bilgileri aldığı yeri yazmaz gibi bir kanaate varmıştır ama bu tamamen yanlış. Şimdi bu esnaf e, geçişini Sultan Murad'ın Dördüncü Murad'ın emriyle kimin yazdığını, bunun akrabalarının birinin e, ismini veriyor. Bu defteri... E, Şeyde bulduğu, sarayda bulup bunun tamamen kopya ettiğini yazıyor. Yani kendi oraya oturup da bunları tek tek yazmamış. Yani bize o şu anda kaybolmuş olan o defterin birebir naklidir. Çok önemli tabii. Şimdi İstanbul'un dört mevliyet, mevleviyet yerinde ne kadar dükkan, ne kadar yüz bin esnaf varsa onların kanun ve kuralları pirperverleriyle yolluyor olunca padişah fermanı üzere İstanbul'un dört mevliyesinde olan bütün sanat sahiplerini bildirir diye bir başlık altında. Şimdi e, bugünkü belki o meslek odaları başkanlığı veya uygun şeyler lonca tabir edebiliriz. 47 bölüm başlık altında 1100 adet esnaftan bahsediyor. Yani bu çok önemli. Mesela birinci bölüm çavuşlar esnafı, subaşı yani çöplük subaşı, hassa firmanı. Acemi oğlanları, arayıcılar, mezar karayıcılar filan. ikinci bölüm başı Yani bugünkü emniyet müdürü gibi. Şehir subaşısı, amansız asesler, imansız cellatlar, hem yankesici, yani o günkü tabirle yankesici, kara hırsızı, affedersiniz deyyuslar, ahmak bezemekler, gidiler, müflisler, Kasımpaşa mukaddemleri, hizane dilberan vesaire gibi 47 bölüm başlığı altında ekmekçilere geçiyor. Mesela 6. bölümde Yeniçeri ekmekçiler, tuzcular, çörekçiler, börekçiler, gevrekçiler, kahiciler ne kadar aklınıza ne kadar insan hayatıyla ilgili meslek varsa hepsini tek tek yazıyor. Bunların geçiş resmini ve e, neler yaptıklarını bizzat zaten Sultan Murad'ın önünden geçerken onu da icra ediyorlar. Ve çok dikkatli ben şunu ilave etmek isterim. Yani burada geçen az önce saydığım eee Dinleyiciler özür diler. Bunlar orijinal olduğu için mesela toplumca kabul edilmeyen bir sürü meslek var. Evet. Ama bunlar kendi mensuplarıyla birlikte padişahın huzurundan geçmişler. Kimse evet. eline kılıcı alıp da bunları yani katletmemiş. Ve bunların defterleri var. Bunlar kayıtlı. Bunlar vergi veriyor. Yani için şey tarafı. Mısır'da da aynı şey var. İkinci e, şeyde zaten... İstanbul'dan küçük olarak Mısır'da anlattığında orada da böyle bütün mes esnaflar var yani. Seyit Ali Bey, e, aynı zamanda şehrin mimarisi hakkında da çok şey anlatıyor tabii ki Evliya Çelebi. Dördüncü e, Murat'ın şehirde ne kadar ibadethane, iş yeri, mahalle, okul, manastır olduğuna dair bilgiler içeren İstanbul'un genel yapısı hakkında hazırlattığı raporuna yer veriyor seyahat edilmesinde. Evet. Ayasofya'dan başına, Tersaneden Surlar'a Dönemin yapılarını aktarıyor. Neler öğreniyoruz bu konuda e, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Yani zaten bir e, şehre girdiğinde bir İstanbul tabii bunların en büyük örneği. Evet. Kale yapısını anlattıktan sonra tarihleri bir eserlerine geçer. Mimari eserlere. İşte hı hı. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, çeşmeler veya taneler vesaire. Şimdi Fatih ile birlikte başlıyor. Fatih'in yaptırdığı cami, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ve orada yapılan işlemler. sana i̇şte çok ilginçtir. Ee, hep başka kaynakta var mı bilmiyorum. Bir Rum mimar hikayesi var. Bilirsiniz. Ee, Fatih Cami'ni yaparken kapının biraz eşiğin şey yapılması, kısa yapılması dolayısıyla hı hı. mimarın elini kestiriyor. Ve evet. orada Hızır Bey'in huzurunda bir yargılanması vesaire. bunlar çok hı. önemli. Yani Şimdi o gün için veya daha sonra işte 2. Bayez dönemi, Yavuz dönemi, Kanuni vesaire da 4. Mehmet'e kadar yapılan bütün eserlerin elimizde envanteri var. Hangileri ne zaman kaybolmuş, nasıl olmuş yani bir de bu e, şehir envanteri çıkarmış. Birebir şehir envanteri çıkarmış. Türbelere kadar kim nerede ne yatıyor, hangi mezarlıklar ve vesaire. Şimdi işte mezarlıkları arada bul. Ha bu zorunludur vesaire onu bilemem ama Hı hı. Yani en önemli şey mimari envanterlerimizde İstanbul'un yani 1500 1453'ten aşağı yukarı 1670-80'lere kadar gelen mimari envanter var 1670 diyelim çünkü ondan sonra gidiyor İstanbul'dan. Peki bir de Topkapı Sarayı. Yani kendisinin de içinde yetiştiği Topkapı Sarayı diyebiliriz. Nasıl tanımlıyor dönemin Osmanlı sarayını? Yaşamında nasıl bir yer teşkil ediyor e, Evliya Çelebi'nin? Topkapı bir defa Önemli şey padişahın huzurunda müsahip olmak. Bu bütün hayatını etkileyen, insanlarla görüşmelerinde, konuşmalarında, davranışlarında pek çok etkisi olan. Zaten siz de zekrettiğiniz Halil İlnalcık Hoca onu söylerdi. Yani Elviyat Çelebi'yi okurken mutlaka onun müsahip olduğunu düşünün. Ona göre anlatımların nasıl olduğunu buna göre düşünün diye. Hmm. Şimdi Topkapı ile ilgili... Sultan Murat huzurundaki kendi davranışlarıyla, sohbetlerle ilgili pek çok bilgi veriyor. E bir de yani Ortaylı Hoca söylemişti, yani Topkapı Sarayı'ndaki eğitimle ilgili, okunan kitaplarla ilgili, daha doğrusu eğitilen insanların okutulan kitaplarla ilgili Evliya Çelebi'den daha geniş bir bilgi yok, dedi. Yani o konuda da çok az bir miktarda olsa, yine kendinden önceki veya sonrakilere göre daha fazla bilgi veren bir e, yazarımız. Yani bir seyyahımız. Yani kütüphanede biraz zaman geçirdiğini mi anlıyoruz bundan? Yani kütüphanede zaman geçiriyor. Zaten de bir de şey var. Yani e, şu kitaplar hemen kendisine hediye ediliyor. Tahsin'in evet. devamı, öğrenimin devam etmesi için. Hatta bir gün e, Evliya Efendi, kendi hocası, Evliya Efendi geliyor bizim kaçağı bir Cevapay'ım şey de işte, Sultan Murat'ın huzurunda. Yani bunun eğitimine devam bir şey Hoca biz burada başka ne yapıyoruz ki diyor Sultan Murat. Bunu zaten eğitimine devam ediyoruz. Ama sen de haftada bir gel, sen de eğitimine devam et. Yani orada ciddi bir eğitimin verdiği zaten bu ifadelerden de çıkıyor. Peki e, bu noktada bir miktar sizin e, seyahatnameyi hazırlarkenki çalışmanızda Detaylardan da bahsetmek istiyoruz. Seyahatname'nin İstanbul'la ilgili birinci cildek, cildindeki e, sunuş yazısında diyorsunuz ki e, çalışma sırasında giyecek, değerli taş, para birimleri, ağırlık ve uzunluk ölçüleri, savaş araç ve gereçleri, sivil ve askeri kurum, makam, rütbe rütbe, ünvan, lakap meslek, esnaf ve benzeri isimlerin birçoğunun bugün birebir kelime karşılıklarını bulmak imkansızdı. Bölgesel isimler Bugünkü bilinen adlarıyla yazıldı. Yerli yer isimlerinde tanımlamalar ve doğuş nedenlerinin izah edildiği kısımlar dışında yer isimleri bugünkü Türkçemizde kullandığımız şekliyle kullanıldı. Ancak yer isminin ilk geçtiği yerde bir defaya mahsus olmak üzere parantez içinde isminin orijinal şekli yazıldı. Örneğin İstanbul kelimesi İstanbul şeklinde değiştirilmesine rağmen İstanbul anlamında kullanılan diğer isimler orijinal şekliyle bırakıldı. Buradan yola çıkarak şunu sormak istiyoruz. Nasıl zorluklarla karşılaştınız seyahatnamenin günümüz Türkçesi baskısını hazırlarken? Bizimle paylaşabileceğimiz, örne paylaşabileceğimiz örnekler var mı? Şimdi Ömer Çelebi'nin kapsamının ne kadar geniş olduğunu bilirsiniz. Her meslekle ilgili, her e, konuyla ilgili geniş bilgilere sahip. Mesela mimariyle ilgili o kadar geniş bilgiler veriyor ki ben diyor mimar değilim ama mühendis değilim ama işte birazcık Bundan nasiplenmişiz, satmışız gibi. E şimdi bizim en büyük derdimiz, sıkıntımız aslında sırf bu konuda değil. Yani her konuda, her meslek dalında eskiyle yeniyi bağdaştıramamışız. Arada bir kopukluk var. Özellikle terminoloji konusunda. Tıpta da bu, botanikte de bu, başka e, konularda da bu. Mesela mimari de çok önemli. Bugün karşılaştığımız bugün karşılığını koymak istiyoruz. En basitinden mesela... Şimdi aklıma gelen bir kelime söyleyeyim. E, caminin ben pencerelere özellikle ışıklandırma için yapılan bir detaydan bahsediyorum. Umku, muncuk. Yani nedir bu? Hiçbir yerde bulamıyoruz. Yani bunu ya bırakacaksınız ya da izah etmeye çalışacaksınız ama nasıl izah edeceksiniz? Evet. Özellikle terminolojinin karşılıkları veya o gün yaşanan, o gün kullanılan, o gün e, ...ihtiyaç olan bazı şeyler... ...bugün kaybolmuş zamanın geçmesi... ...normal diyelim... E ...bunu nasıl izah edeceksiniz... ...ne koyacaksınız karşına... ...özellikle bu kelimeler karşında zorluk çektim yani... ...ama bulmaya çalıştık... ...mümkün evet. olduğu kadar... Peki e, Seyit Ali Bey... ...yavaş yavaş sohbetimizi... ...tamamlarken... ...son olarak da... ...seyahatnamenin tamamı üzerinde çalışmalar tabii sürüyor... E, ...şöyle bir şey sormak istiyorum... İstanbul'da Evliya Çelebi seyahatnamesi de yemekler e, gibi farklı çalışmalar yapılıyor, bazı e, farklı monografiler yazılıyor. Doğurgan bir edebi eser tabi bu çok da büyük bir e, yapıt. E, neler yapılabilir daha fazla seyahatname üzerinden? Ne tür çalışmalar yapılabilir? E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler öneriyorsunuz? Neler bekliyorsunuz e, diğer Evliya Çelebi araştırmacılarından? Ee, öncelik şunu söyleyeyim. Yani mesela Mariana Yeresum hazırlamıştı. Ondan birlikte çalıştık zaten hazırlarken o yemek kitabını. Evet. E şimdi Evliya Çelebi Çelebi'de ne ararsanız bulunur. Kırk var. Yani her şeyi var. Mimari çalışma yapacaksınız. Evliya Çelebi'de mimari malzeme çok rahatlıkla bir kitap çıkar. Hı hı. Veya şeylerle, yiyeceklerle ilgili. Veya hayvanlarla yani çiçeklerle ilgili. Yani o kadar ne bileyim yani aklınıza hı hı. ne geliyordu? Ben şimdi bir bir derginin daha doğrusu söyleyeyim yazı hazırladım da vermedim daha. Mesela Evliya Çelebi'de sağlık. Yani say bilgisayar sayfasıyla kısa olarak bir, bir kürt sayfa tuttu. Bunu daha da detaylandırıp yani diğerlerini de alıp bir kitap yapılabilir. Veya Evliya Çelebi'de işte yiyecekler, giyecekler Evliya Çelebi'de kütüphane, Evliya Çelebi'de çiçekler, Evliya Çelebi'de ne bileyim yani benim birkaç makale olarak sunduğum şeyler bunlar. Yani o kadar malzeme var ki hangi konuyu istiyorsanız rahatlıkla bir kitap olabilecek. Evliya Çelebi'de, kale Evliya Çelebi'de eski şehirler. Yani şu anda coğrafyada kaybolmuş o kadar fazla şehir var ki yani isteyen istediğini çalışabilir. Yani aklınıza ne konu gelirse mutlaka bir e, küçük de olsa bir kitap boyutunda bir çalışma çıkar. Ben o inançtayım. Evet. Ee, iklim de bu konuda coğrafi şartlar, meteoroloji e, Evliya Çelebi seyahatnamesinden onlar da halk kültürü pek çok şey yani, gerçekten e, bulunabilecek durumda. Yani ee, kesinlikle bir, yani portrol çalışmaları müthiş bir şey çıkarır yani. İnsanların yaşam tarzları bölgelere göre o kadar farklı şeyler var ki diller, diller üzerinde çalışıldığını sanmıyorum yani 147 dil konuşulan yere gittiğini ve yani bunların yüzlercesinde de örnek veriyor yani. E, çok teşekkür ediyoruz Seyit Ali Bey. E, süremizin sonuna geldik. E, bu hafta Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İstanbul'u e, Seyit Ali Kahraman'la konuştuk. E, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.